Muhterem Müslümanlar, ilahi alemlerden huzur ve emniyetin esip esip geldiği kimseler, inanıp ve istikamet içinde bulunan kimselerdir. İnsan imanın ispetinde, imanının azametine göre istikameti, dürüstlüğü, hakperestliği, hakşinaslığı nispetinde dünyası huzurla dolu olur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 resul Akram Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beşere getirip hediye şeyler gibi beşere başkası o kabir şeyler hediye etmemiş. Yeryüzü kurulduğundan bugüne insanoğlu yeryüzünde ispatı vücud ettiği günden bugüne fahri kainat efendimizin beşere hediye şeyi hediye etmiş ikinci bir insan gösterilemez. Nebiler, veliler, sıddıklar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 Cemaat içinde bir tanesi kılıcını yarıya kadar dikmiş halka eziyet edecek pozisyonda. Onun halka eziyet etmesini önlemek için daima yanında taşıdığı kamçısıyla hafif o tebatına dokunuyoruz. Halife-i ruh-i zemindir. Yakapaça İran'ı üzerinde oturduğu tahttan al aşağı eden ve Bizans imparatorluğunu hak ile yeştan eden büyük halife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 bir vesile bir bahanedir benim için diyorum. Evine çağırıyor bir yemek yediriyorum. Sonra da biriktirdiği 3 5 kuruşu var onu da onun eline sıkıştırıyorum. Bunu orada harcarsın bana da dua edersin diyorum. Biliyor musun bunları sana niçin yaptım? Niçin yaptın ey Allah'ın peygamberin halifesi? Bir sene evvel çarşıda dolaşırken sana kamçının ucuyla dokundum. Ben onu hatırlamıyorum ey Allah'ın peygamberin halifesi. Ama ben ise hiç unutmadım ey tabağım diyor. İhkakı hak etme mevzu. Karşı tarafın azametine, celadetine, celaletine bakmadan ihkakı hak etme mevzu. Ayakta duranlar bu esas üzerine durdular. Yıkılanlar da bu kayda yıktı onun altında kaldılar. Demeyin bana devri saadet bununla serpirazdı.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 Hakkında caminin mimari tarafından bir şikayet vardır. Meseleyi tahkik etme mecburiyetindeyiz, seni Allah'ın ahkamına davet ediyorum. Koca hükümdar iki büklüm geliyor, Hızır Çelebi'nin karşısına. Elinden kanlar akan ve eli yaralı Sinan Atık'ta orada bulunuyor. Fatih içeriye girdi diye Yüce Adliye Divanı'nda Fatih'e yer vermiyor. Hazreti Ömer de bir zimmiyle mürafa olurken yan yana oturmuştum. Zeyd ibn Sabit kendisini ikaz etmişti, ey emir-el müminin Maznun'un yanına demiştim. Kadir Şüreyi Hazreti Ömer'i muhakeme ederken Maznun'un yanına ey emir-el müminin demiştim. Kadir Şüreyi Hazreti Ali'i muhakeme ederken Maznun'un yanına ey emir-el Emir müminin demiştim. Seni dava edenin yanına dur demiş, halifeyi ayakta tutmuştum. Hızır Çelebi aynı şeyi yapıyordum. Bir devlet, bir millet yükselecekti, kaide lazımdı ona.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 Hükümdara hakkımı helal ettim. Yalnız benim çoluk çocuğumun rızkını üzerine altın. Ben yarım elimle bu işi yapamam artık. Tekafül ettim. Fatiha mesele ifam ediliyor. Ve sonra Hazreti Fatih buradan bir topuz çıkarıyor. Kadil kudatına gösteriyor. Vallahi diyor ben mazlun olarak huzuruna geldim. Eğer burada Allah'ın ahkamına göre hükmetmeseydin, senin başını bununla paramparke edecektim diyor.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 Topyekun Afgan milleti size ders olsun. Ondan evvel Macar ders olsun. Ondan evvel Çekler size ders olsun. Türkistan ders olsun. Mengüçistan ders olsun. Riyayet etmediler ve sonra zulme uğradılar. Kadir'e uğradılar. Yeryüzünün kafir ve zalimleri en aşağı milletler istila etti onlara yudum yudum zulüm yudumlattılar. Ateş düştüğü yeri yakar. Afganlının ıstırabını vicdanınızda hissediyorsunuz ve yetmiyorsunuz onu bilemem. Bilemem ama az buçuk Yunan'ın işgalini ve istilasını görenler... Kaldı ki Allah'a inanan Yunandım. Onun işgal ve istilasını az buçuk görenler... ...işgal ve istilanın ne demek olduğunu bilirler. Bulgar'ın ne görenler onun ne demek olduğunu bilirler. Ermeni taş, taş naksiyonunun elviye-i mezalimini görenler ne demek olduğunu bilirler. Onu düşünsün ve bunun fecaat ve şenatını kavramaya çalıştınlar. Kavramaya çalıştınlar da devletlerinin ve milletlerinin bir enkaz halinde başlarına dökülmeden evvel, onu başlarına dökmeden bu mevzuda itaat edilmesi gereken çarelere başvursunlar. O çareleri kullansınlar.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 Milleta birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Ala inna ahsanal ve wa afla an-nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Allahu tebaraka ve teala fi'l kalam. Ve iza qira'l Kur'an festimu lehu ve